Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu, ve nestağfiruhu. Ve nevuzu billahi min şururi enfüsina ve min siyyati amalina. Men yehdihillah felamudille leh, ve men yudlil felâ hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ama بعد, fayayi ya Allah, ita ve atrihu, inna Allah ma lazina ve lazina hum muhsinun Kal Allahü Teala azze ve fi kitabihi el-karim, azzubillahi min al-shaytan ar-rajeem, bismillahi al-rahman ve man yazm sha'ir Allah, fainna min takwal kulub Sada kal azim ve kâlallâhu teâlâ fi âyetin ukrâ estavuz billâh İnne's Safâ ve'l-Mervete min şeâirillâh. İle âhir el-âye. Sedekallâhul azîm. Okumuş olduğum ilk ayet Haç Suresi 32. ayette. cenâb Hak: Kim Allah'ın şiarını, şiârlarını tazim eder, onu yüceltirse o kalplerin takvasındandır diye ifade edilir. İkinci okuduğum ayette de Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Ve devamında kim hacc eder ve umre ederse onları tavaf etmekte bir sakınca yoktur diye devam eder ayet. Bu ayette Bakara Suresi 158. ayet Sevgili Kardeşler Bugün ve mümkün haftaya ve belki bir dahaki haftaya namazlarda okuduğumuz duaları, okuduğumuz rüku ve secdedeki ifadeleri ve Fatiha başta olmak üzere tekrar ettiğimiz namazdaki ifadeleri bilinçli bir şekilde gündeme getirip namazda en azından zihnimizi toparlamak ve ne söylediğimizi, ne okuduğumuzu anlamak babından çoğumuzun yeterince bilmediğini, bilenlerin de yeterince bu ifadeleri namazda düşünmediklerini hesaba katarak namazlarımızı daha bilinçli hale getirmenin adımını atalım diye düşünüyorum. Evet, niye bazı kelimeler ısrarla tekrar ettirilir? Bunlar dinin şiarı kabul edilir. Yani tekrar edilen kısa, özlü ifadeler bilinç veren, şuur veren şiar, şuur veren şiar ve şi şair onun çoğuluğu şeklinde ifade edilir. Şiar alamet demektir belirti demektir. Hatta de parola olarak ifade edilen kelimenin karşılığı da şiardır. İbadetlere ve ibadetlerin mekanına yerine ad verilir. Mesela ezan, cemaatle namaz, cuma ve bayram namazları, hac, bunlar dinin şiarlarındandır. Yine ezan, minare, Besmele, tehlil, tekbir, tesbih, salavat, istiğfar gibi, İslam'ın sancağı gibi e, kavramlar da nedir? İslam'ın şiarlarındandır. Bunları tazim etmek e, sakıncası olmayan tam tersine e, Allah'ın yüceltilmesi anlamına gelen kalplerin takvasını gösteren hususlardır. Evet, seven kimse sevdiğine nispet edilen her şeyi de sever. Allah'ı seven de onun şiarlarına karşı e, saygılı olur. Söz gelimi tağutları sevenler, onların sembolü anlamındaki kavramları yücelttikleri, heykelleri bile tazim ettikleri e, nasıl bir vakıaysa biz onları reddediyorsak ve la bilincini gündeme getirerek ancak Allah'ın şiarlarını kutsal kabul ettiği etmemizi istediği hususları tazim etmeyi öne çıkartırız. Bazı kelimeler ısrarla tekrar edilmesi isteniyorsa dinin o konuya o kelimelerin içerdiği anlamlara yüklediği değerle alakalıdır. Söz kelime ezan okunurken tam altı defa Allah'ın en büyük olduğu ondan başka büyük olmadığı tekrar tekrar hatırlatılır. Ezan biter, kamet gelir yine altı defa daha tekrar edilir. Bitti mi? Namaza başlarken bu kelimeyle başlanılır. Eee arasında yine sık sık Allahu ekber dedi denir. Namaz biter ama Allahu ekber bitmez. 33 defa daha tesbihle bu kelimeyi tekrar ederiz. Niye? Ee, o kadar ihtiyacımız vardır da ondan. Allah lüzumsuz, gereksiz, boş bir şey emretmez. Bizim Allah'ın büyüklüğünü hatırlamaya, namazın içinde de, namazın başlangıcında da, namaz bitiminde de o kadar ihtiyacımız vardır. Namazda zihnimizi, gönlümüzü yer yer toparlayamıyoruz. Çoluk çocuğu düşünüyoruz, parayı düşünüyoruz, işi, aşı, eşi düşünüyoruz vs. Ve hemen her rükün arasında kendimizi hatırlatmada bulunuyoruz. Onlar değil önemli olan Allahu Ekber Allah'tır büyük olan Diğerleri mi? Önemsenmeyecek kadar küçük şeyler Yarın öldün gittin o hesaplar, kitaplar, önemsediğin hususlar, ne işine yarayacak? Başına bela olacak büyük ihtimalle. Hesabını vermekte zorlanacaksın. Allah'tır önemli olan, büyük olan. Önce kendimize veriyoruz bu mesajı. Allah'ın bizim söylediklerimize ihtiyacı yok ki. Niye söylememizi istiyor? Bizim ihtiyacımız var. Namazda bile Allah'ın büyüklüğünü o kadar tekrar etme ihtiyacı hisseden Zaten Allah büyük ki onun huzurunda duruyorsun, ibadet ediyorsun Namaz dışında başkalarının büyüklüğünü mü gündeme getirir? Var mıdır ki başka büyük? Gerisi teferruat diye bir söz var Allah'tır hayatın merkezinde bizim merkezimizde olan şey onun dışında onun dışında her şey teferruattır Paranteziçi olsa da olur olmasa da olur ama Allah'la ilişkimiz Allah'ın büyüklüğünü hatırlamamız o olmazsa olmaz o olmazsa bizim müslümanlığımız olmaz her şeyden önce insanlığımız olmaz işte kelime-i tevhid ee, tekbir, tehlil, tesbih, tahmid bunlar sık sık tekrar ettiğimiz şiarlardandır. Evet. Ee, günlük hayatımız e, bu tekrar ettiğimiz kelimeler ışığında değerlendirilirse e, o zaman e, hayatımız bir bütün olarak Allah'a adanmaya yönelmiş olur. Aynı parolayı yüzlerce defa tekrar ederek diğer bizim gibi bütün müminler de aynen ne yapıyorlar hatırlıyorlar, gündemleştiriyorlar. Dolayısıyla fikir birliğine gidiyoruz, görüş birliğine gidiyoruz. Aynı kavramları belki aynı sayıda tekrar eden insanlar duygusal ve düşünce yönüyle kaynaşıyor. Yani bünyanın mersus oluyor, e, tümüyle kaynaşmış bir binanın tuğlaları gibi. Böyle olması gerektiği halde maalesef e, bu kelimeler bile bize bir ruh vermiyor. Adam Allahu Ekber diyor, ne dedi? E, o sokak televizyoncuları var, e, önüne gelene mikrofonu uzatıyor. Allahu Ekber ne demek? Ya çok zor sordun. Şöyle kolay bir soru sor. Mesela bayram Münih'in futbol takımını sor. O çok kolay. Ama Allahu Ekber o. Bu çok zor bir. Evet. Bazıları atıyor, tutmuyor. Efendim. Evet insanlar La ilaha illallah'ın manasını, Allahu Ekber'in anlamını. Bilse zaten böyle yaşamaz ki. Diyelim ki papağan gibi bildi. Allah en büyük dedi. Ama hayatında bir yeri yok bu ifadenin. Bu bir ezber ifade. Ne demek? Onun ruhunu algılamış, yaşayış tarzı olarak Allah'ın en büyük olması ile hayatını tanzim etmiş filan değil. Zihninde Allah'tan başka büyükler var. Para daha büyük onun için. Evlenmek çok daha önemli. İş, aş çok daha mühim. Ve benzeri şeyler. Dolayısıyla Allahu Ekber'in anlamını öğretsen ne olur? Eğer yeterince tevhidi bir bilinç yoksa Kur'an'a dayalı bir iman esası kalbine, gönlüne yerleşmemişse. Evet, artık bu kavramlar da insanların hayatını yönlendirmiyor, pek bir anlam getirmiyor. Söz gelimi Mevdudi'nin verdiği bir örnek vardır. Bir padişah emri altındakilere su getirin bana diyor. Onlar da padişahın karşısında Hazır ol vaziyetinde su getir, su getir, su getir, su getir. Eline de bir tesbih almış. Ee, tekrar tekrar su getir diye tekrar ediyor. Ama kalkıp da su getirmiyor. İnsanların da bu ifadeleri buna benziyor. Ee, daha önce söylemiş olabilirim. Bir topluma, bir, belirli yaştaki insanlara nasihat ediyorum. Tevhidden bahsediyorum. İşte 5-10 dakika anlattım. Tevhid şöyledir. La ilahe illallahın manası böyledir. Bir hacamca hocam dedi biz tevhidi bilmeyen insanlar mıyız? Gavur muyuz? Elhamdülillah Müslümanız. tabii ki tevhid ehliyiz. Sen uzun uzun anlatmaktansa söyle bize kaç defa çekeceğiz? 500 mü? 1000 mi? Tevhid öyle biliyorlarmış ki e, e, kaç defa çekeceğiz? Çekilecek bir şey. Tabii çekersiniz böyle. E, başınıza gelenler e, hep böyle çektik, çektiklerinizin bir e, neticesidir dersiniz. Evet. E, yani tevhid böyle ne oldu? Sakız oldu. Tesbih'e bir malzeme oldu. E, o da affedersin, la ilahe derler ya, la ilahe illallah ne tür kelime şeklinde ağızdan çıkıyor? Çünkü acele acele çekecek. Yani namazdan sonra tesbih çekenlerin ifadelerini bir duyun. Süp süp süp süp süp süp. Yani senin adını böyle tekrar etseler, adını böyle söyleseler, Süleyman ise süsü süp süp süp, süp, süp, süp, süp. Memnun mu olursun? Söyleme kardeşim ya. Ya da üç tane, beş tane söyle. Otuz üçe gitme, tamamlama. Adam gibi söyle. Ne diyorsan. Yani bizdeki zikir anlayışı dans ederek zikrediyor insanlar. Derviş dansı diyorlar batıllar. Doğru mu? Evet. Kavalda çalıyor birisi. Diğerleri de etekler etek giymişler erkek herhalde, ee, dönüyorlar dans ediyorlar. Ya Allah böyle bir zikirden mi bahsediyor? Böyle mi değin benim adımı diyor? Ee, kimi hopluyor zıplıyor, ee, kafalar yerde havada ee, yani kimi bıçak dürtüyor, ee, Bunlar zikir oluyor ve kişiyi Allah'a yaklaştıracak şekilde. Tabi bu tür hurafeleri, bid'atleri, din diye, ibadet diye ortaya koyanların cemaatleri binlerle, on binlerle, daha söyleyelim yüz binlerle e, gündeme geliyor ve e, disiplin konusu vesaire yer yer diğer insanlar imreniyor. Aman yerinde dursun. Evet, o şiarlar bizde ne kadar yer ediyor? Yani bazen ben utanıyorum, bilmem sizde aynı düşüncelerde oluyor musunuz? Televizyondan, radyodan veya bir tapınak gibi öyle etrafı yuvarlak, çanak şeklinde yapılmış, içinde 30-40 bin, 50 bin kişinin bulunduğu ''Arena mı?'' diyorlar. Oralardan bir ''gol'' sesi geliyor. Ya ben hiç Allahu Ekber'i e öyle demedim. O kadar toplu olarak biz, pardon topsuz olarak, onlar toplu olarak o sözü söylüyorlar. Biz o sesi bir cemaat olarak hiç haykırmadık. Ve o kadar gönülden ''gol'' denir gibi sevinç, heyecan duymadık. Biz Allah diyemedik öyle daha bir şarkıcının karşısında nasıl insanlar e, lezzet alıyor. Hatta e, bazıları jiletle gidiyormuş. Kendilerini doğruluyorlar Benim kafam kaşınca kaşınınca kaşıyorum ben. Bir kafamın kaşınmasına namazdayken sabır gösteremiyorum. Adam jiletle kendisini doğuruyor. İşte huşu bu. Huşu bu. Biz onların o huşuunu namazımızda Allah'a karşı gösteremiyoruz. Evet. Su getirin diyen Allah yani su getirin demiyor da bize şu işi yapın diyor. Biz o sözleri tekrar etmekten başka o emri yerine getirmeye yönelmiyoruz. Kur'an kimseye yol göstermez. O bir kitap, Musaf, söz gelimi durur orada. O içinden bir el çıkıp da buraya doğru gidin diye göstermez. Ama biz ona yönelirsek, biz ona sorarsak, nasıl yapalım? Ve onun dilini anlamaya çalışırsak, anlaşılacak şekilde okursak, anlayacağımız tarzda e, mealiyle, tefsiriyle ve hızla değil hazla okumaya çalışırsak, e, biz ondan yol istersek o bizim elimizden tutar. Nereye nasıl gidilecek, ne yapılacak? Yol gösterir mi? O zaman gösterir. Önce bize düşüyor iş. Yoksa o orada durduğu müddetçe ne yol gösterir ne bize bir faydası olur. Yani onun bize faydası olması için bizim onunla canlı bir ilişkiye geçmemiz. Ondan yol haritasını istememiz gerekiyor. Evet. İşte o kitabın ifadeleri de namazda söylediğimiz kavramlar da böyle. Bizi canlandıracak, heyecanlandıracak, namazımızı huşuyla eda ettirecek. Ne demek Allahu Ekber? Ne demek Subhanallah? Ne demek Elhamdülillah? Niye tekrar tekrar? Bir defa yetmiyor mu? Yetmiyor. Bir defa oksijen al, başka alma. Niye tekrar tekrar oksijen alıyorsun? Niye her gün üç öğün yemek yiyorsun? Yeter bir defa. Öyle demiyoruz. Bazı tekrarlar vardır ki hayati manada önemlidir. Evet. Ve biz hayatımızda e, Allahu Ekber'i tekrar filan söylemiyoruz. Anlamsız bir şey söyledik ne dediğimizi kendimizde fark etmiyoruz Yani bir ağzımızdan bir kelimeler çıktı Anlamsız kelime Yani İngilizce bir kelime söylediğimiz gibi Ne faydası var onun Ezanlar okunuyor Ha insanlar ezan okunurken, Ezana karşı görevini yapıyor. Şarkı filan açıksa bir kasetten onu kapatıyor. Başka başka hiçbir şey yapmıyor. Demek ki ezan okunurken şarkı sesleri, televizyon düğmesi kapatılacak. Allah da ezanı onun için istemiş. Allah da razı olacak. insanlar. ne yaptı? Ezan okunurken radyoyu, televizyonu kapattı. Ezan bu demek. Başka bir anlama geliyor mu? Topla. Ha bir de vakit bildiriyor. Vay be ikindi olmuş. Ezanlar okundu demin. Sonra? Sonrası yok. Ha, bizim gibi bir onlardan çok ayrılan insanlar da şeklen ne yapıyoruz? Ruhumuz başka yerde, gönlümüz, zihnimiz başka yerde. Hoş görün tabirimi yatıp kalkıyoruz. Ne oldu, ne işimize yaradı onamaz? Bizi ne kadar değiştirdi? Değiştirmesi gerekmiyor muydu? Allah namazı kötülüklerden, fahşadan, münkerden alıkoyan olarak tanımlamıyor muydu? Evet. Ee, Allahu Ekber. Allah her şeyden büyüktür. Tek büyük O'dur. Ee, onun dışında ne varsa Allah'la mukayese edilmeyecek. O da büyük denilmeyecek. Ee, hepsi Allah'ın kuludur. Nimetidir. Emanetidir. Ee, başka Başka hiçbir şey değildir. Allah'la mukayese yapılmayacak kadar basittir, önemsizdir. Arabamız, malımız, mülkümüz, paramız neyimiz varsa ve şimdilerde çok önemsediğimiz sağlığımız ve benzeri ne varsa Allah'ın nimeti olarak lütfu olarak Emaneti olarak ele alınır. Ama büyütülecek şey ancak Allah'tır deriz. Ve bizim Allah'la ilişkimiz, Allah'ın büyüklüğünü kavramamız. Evet. Allahu Ekber'i birkaç gün önce ölmüş insan ve çevresindeki birkaç onun gibileri Niye Türkçe'ye çevirme ihtiyacı hissettiler? Allah'ı kimse tanımıyor muydu bu toplumda? Tanrı diye tercüme edip ezanlarda bile Allahu Ekber'i yasakladılar. Niye? Yani Türkçe olsun, Türkçe olunca kendileri namaz mı kılacaktı? Halkın öyle bir ihtiyacı mı vardı? yani İslami şiarları i, asli özelliğinden uzaklaştırmak ister Türkçe yap, ister Kürtçe yap, ister başka bir dille yap i, insanlar anlasın diye değil i, asli özellikleri kaybolsun diye dini tahrif etmek için Allahu Ekber kavramına bile i, müdahale eden bir zihniyetle i, ve onun izinden gidenleriyle uğraşıp duruyorsunuz. Evet. Allahu Ekber. Hayret ederken, şaşkınlığımızı belirtirken, bir önemli bir hususun altını çizerken hep Allahu Ekber der, deriz. Gerçi şimdi wow falan diyorlar. Ee, koca bir wow harfi. Ee, batıllar öyle diyormuş. Oh my god diyor. Şaşkınlığını öyle ifade ediyor delikanlımız. Evet. Ve e, e, başka ekberler buldular. E, hatta e, top için bile bunlar söyleniyor. Falan takım en büyük o. Başka da büyük yokmuş. E, efendim ben takım için söylüyorum. Eyvallah. Yani takımı putlaştırıyorum sadece, onu en yücek görüyorum. E, Tabi Allahu Ekber ruhundan uzak olanlar topu bile böyle yüceltirler, baldırı çıplak tanrılar edinirler. E, onların formalarını sırtına geçirip onun gibi olmayı e, yücelik kabul ederler. Falan takım en büyük, ondan başka büyük yok öyle mi? Ve sorduğunuzda Müslüman, elhamdülillah. E, Tabi e, onu bile yüceltmenin getirdiği bir sürü elfazı küfür var. Futbol e, maçlarında söylenen. Evet, e, dillendirilse, dillendirilmese de e, çoğu insanın maalesef en büyük kabul ettiği Allah'ın dışında nice e, hususlar var gönlünü bir yoklasın insanlar, Allahu Ekber derken bile kimleri ne kadar nasıl yüceltiyor kimi şeyhini, kimi hocasını, kimi cemaatini, mezhebini, meşrebini kimi din adına başka hususları Allah'ın yerine koyabiliyor. Tazimini, hürmetini ona yöneltiyor. Hatta nice tasavvuf meşrepleri bilirsiniz. Ee, küçük ilahlar e, koyuyor Allah'ın yanına. Yağmuru e, Ebu Cehiller Allah yağdırıyor diyorlardı. Bazı e, tasavvuf ehli, işte bizim şeyhlerimiz yüzünden, bizim evliyamız yüzünden yağmur yağıyor. E, onlar olmasa e, görürdünüz, filan diyor. I, onlar yüzünden Allah'ın rahmetine muhatap oluyor insanlar. Savaşı onlar kazanıyor, I, sıkıntıları onlar gideriyor ve benzeri bir sürü i, ilahi özelliklerin atfedilmesi. Yani üçler, yediler, kırklar, hep küçük tanrılardan ibaret. I, evet. I, Hızırlar, İlyaslar onlar da arkadan geliyorlar. Daha nice dinle alakalı veya siyasal ala siyasetle alakalı büyük kabul edilenler. Allah'ın büyüklüğünü tartışıyor insanlar ama devlet başkanı o. O tartışılır mı? Yani birinci cumhurbaşkanının tartışılmadığı gibi Diğerleri de hiç toz kondurulmaz. En büyük ilan edilir. Konuya giriş yaptım. Allahu Ekber ile namaza, ezana, kahmete başlarken ısrarla söylediğimiz Allahu Ekber'i bundan sonra inşallah bilinçli olarak söylemeye çalışalım. Allah en büyüktür, tek büyüktür, yegane büyüktür ondan başka büyük denilecek kimse yoktur. Her şeyiyle büyüktür. Bütün özellikleriyle, sıfatlarıyla tektir. Ve kıyas kabul edilecek hiçbir nesne yoktur. Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka büyük, Allah'tan başka önem verilecek hiçbir şey yoktur. La diye hepsini reddediyoruz. Sadece Allah'ı tek ilah, tek Rab, tek büyük, tek önem verilecek Zat olarak görüyor. Sadece O'nu sevmek, O'nunla gönül bağı oluşturmak, O'nunla kul ve Rab ilişkisi içerisine girmek durumunda olduğumuzu hem namazda hem namaz ötesinde ilan ediyoruz bütün dünyaya. Bilsinler ki biz Allah'tan başka büyük tanımıyoruz. Tek Rabbımız, tek İlahımız O'dur. Onun önünde eğiliriz. Başka hiçbir şeyin önünde belimizi bükmeyiz. Dünya bir tarafa, bizim bu inancımız bir tarafa. Bundan zerre kadar şaşmayız. Allahu Ekber'in inancına, bilincine ters olan her şey ölüm pahasına bile olsa en küçük çapta iltifat etmeyiz. Rabbim bizi bu bilinçle yaşatsın, bu bilinçle öldürsün inşallah. Evet. Allahu Ekber'i bu anlattığım ve anlatmadığım hususlar ile bu bilinçle inşallah ifadelendirelim. Allahu Ekber deyince kendimize uyarılarda bulunduğumuzu, gönlümüze, hislerimize, duygularımıza, iç dünya, İç dünyamıza teslimiyet bilinciyle Allah'ın sadece en büyük olduğunu hatırlattığımızı unutmayalım. Ve Allahu Ekber derken namazda başka şey düşünmeyelim. Allah'ın yüceliğini e, hatırımıza getirelim. İnşallah önümüzdeki haftalar e, namazda okuduğumuz e, duaları ve şiarları e, hatırlatmaya çalışacağım. E, Namazı dosdoğru kılmak için o e, lazım olacak bilgileri e, çoğunuz bilirsiniz ama gündemleştirmeye gayret edeceğim. Ela inne ahsen kelam ve eb laan nizam kelamullahil melikil azizil allam kemakalallahu tabarike wa taala fil kelam ve iza kureel kuran festemi ola ve anci tola alikum turhamun. Allahu Teala min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r